Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah. Jokeylik yapmak günah mıdır? Kardeşlerim, jokeylik günümüzde e, şans oyunları için yani at yarışlarında e, uygulanan bir meslektir. Normalde jokeylik yapmak yani üzerinde kumar oynanmayan atlara binmek, hayvanları kullanmak, ondan jokeyliğini yapmak haramdır denemez. Yani bir insan at besleyebilir ve bu atın jokeyliğini yapabilir. Bunda bir sakınca olmaz. Asıl bizi ilgilendiren taraf şudur. Bu jokeylik mesleği günümüzde at yarışları için, kumar için yapılmaktadır. Dolayısıyla haram olan işlerin her ne olursa olsun ucundan tutmak, katkı sağlamak, onlara hizmet etmek, bu işlerin içerisinde bulunmak elbette ki caiz değildir. Birçok insan günümüzde at yarışları ve şans oyunlarından medet ummaktadır. Jokeylik de işte bu haram olan işe hizmet etmek anlamı taşımaktadır. Dolayısıyla bu manada caiz değildir. Ve hamdülillah Rabbil alamin.